5. Özellik Gizlilik Merhalesinde Kadının rolü. Gizlilik merhalesinde Mekke'de oluşan Müslüman toplumun yaklaşık olarak dörtte biri kadınlardan oluşmaktaydı. Evli olan gençlerden çoğunun kendileriyle beraber zevceleri de Müslüman olmuşlardı. Bu kadınlar, erkeklerin yanı sıra gizlilik merhalesini tüm evreleriyle yaşamışlar ve kendi varlıklarını bile müşriklere hissettirmemişlerdi. Bu şekilde Müslümanların sırrını gerektiği gibi muhafaza edip saklamışlardı. Bu kadınlardan herhangi birinin Müslümanların sırrını ifşa ettiğine dair elimize hiçbir rivayet ulaşmamıştır. Günümüzde de İslami hareketin akışı içerisinde kadına gereken ilgi ve önemi göstermemiz gereklidir. Böylece kadın İslami hareket içerisindeki çok önemli olan yerini alacaktır. Erkeğine din ve dünya işlerinde yardımcı olacak bir kadın, çocuklarını İslami terbiyeyle yetiştirecek, bir anne olarak koruyacak ama bir Müslüman olarak da onları ileri saflara hazırlayacaktır. Bazı rivayetlere göre Esma radıyallahu anh'a çocukluğunun son dönemine rastlayan bu merhalede büyük faaliyetlerde bulunan bir mücahideydi.